Sıcacık bir stüdyodan bir kez daha Merhaba Fahir Bey hoş geldiniz. O sıcacık merhabanız içimi ısıttı Oktay Bey Hakikaten ne böyle güzel yani konuş... ortam sıcacık Olunca merhaba da sıcacık oluyor Fahir Yalnız bugün de sanki biraz fazla gibi şimdi bana Şey gibi diyecekler de e Sen de Fahir yani Böyle insanı bir mayıştıracak kadar bir tatlı bir sıcaklık Oda sıcaklığı dediğimiz sıcaklığa Ulaşamaz mıyız acaba? Kaç oda sıcaklığı işte Abi kaç sence bir odanın Sıcaklığı kaç derece olmalı teşekkür ederim Bilmiyorum abicim mühendislik okuyan Sensin size öğretmediler mi oda sıcaklığı. Nerede ne okuluna dair sana güzel bir bu sene ÖSYM kalavuzu alacağım. Efendim. Çok teşekkür Oradan en azından temel bilgileri öğrenmişsiniz. Şimdi benim bildiğim bir atmosfer basınçta kaç derece? İşte öyle bir de sıcaklığı vardı onun. Tatlı bir sıcaklık Kaç? 19 mu? 20 mi? Bence sıcak İpek atıyorsun 25 derece diye bir şey olabilir mi ya ne biçim oda sıcaklığı? İşte bak bu cevap aslında mantıklı. Neden? Çünkü bence ideal sıcaklık denen şey insanın rahat edebildiği sıcaklık. Teşekkür ederim. Yani mesela İpek'e göre 25'tir ve bana göre 22'dir. Sana göre 18'dir mesela. Niye benimki daha soğuk oluyor abiciğim? Çünkü sen hani daha uzun yaşayacağım diyorsun ya. Evet soğuk, soğuk duşlar havada. alıyorum o yüzden şeyden soğuk sonra. Soğuk daha uzun yaşıyorum. Duş alırken mesela böyle sıcak alıyorum alıyorum. So son böyle son kertede derler ya son kertede sıcak suyu tamamen kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Kerte telefonu bugün kullandığınız için cümle Rica içine. ederim. O zaman size e, ilk haber okuma e, şeyini kazanmış oldunuz bugün. <gülüyor> Hiçbir şey yapmadan ilk haberi verme şeyini kazanmış olduğum için. Şey dediğiniz ne? Öyle dedin sen ilk haberi okuma şeyini kazanmış olduğunuz <gülüyor> diye. Ben o... Ödül gibi cesine bir şey diyorum. Teşekkür ederim. İlk haberimiz efendim Milli Eğitim genel e, müdürlüğünden. Bakanlığından ilk öğretim genel müdürü profesör doktor yüksel Özden açıklamış. Bugün ne kadar öğrendi? Bundan bir süre önce de biz konu Yapmıştık bunu konumuz olmuştu. Okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanmasıyla ilgili. Evet çok yanlış bir uygulamaydı. Aileleriyle nasıl konuşacaklar? Hani cep telefonu yasaklanacak mı ilkokullarda? Ilk çok özür, özür diliyorum. Şimdi Buyur. bu noktada tekrar girmek istiyorum. Siz ilk öğretim çağındayken evet. ailenizle ne şekilde konuşuyordunuz ve neden konuşuyordunuz? Ee, okuldayken herhalde soruyorsun Evet tabii. okuldayken ben cevap vereyim evet. Ben ailemde konuşmadığım gibi O zaman çünkü bir küslük vardı aramızda yaklaşık 7-8 sene kadar sürdü Benim bütün ilk öğretimin boyunca ailemle küstüm O yüzden herhangi bir iletişime e gerek yoktu yani. Evde, evde yaşamıyor muydun sen? Evde yaşıyordum e, Evde tamam, de okuldum. böyle girişte Hani mesela filmlerde görüyoruz ya böyle kedilerin girdiği bir delik vardır kapıda Merdivenin altında olan ha, Yok ya kapıda sokak kapısında Kediler de rahat rahat girerler ya oradan. Ha, cümle kapısında diyorsun. <gülüyor> cümle kapısında. Öyle bir şey vardı. Ben de biraz kudik olduğum için o dönemlerde. Evet. Öyle oradan şey yapıyordum. Arkada benim yerim vardı. Oraya hiçbir şey olmazdı yani. Kimse görmezdi beni. Öyle yıllarca. Sonra bir olay olmuştu. Kim bu herif falan diye. Benim bıyıklarım terlemeye başlamıştı. O zaman piyasaya O zaman herif başladı sana. Tabii. Kim bu herif diyen kim? Yine Bilmiyorum. ailen mi? Bir, bir, bir adam. Ben de ilk yani çok uzun süredir görmüyorum bir adamdı. Herhalde babam olsa gerek. Valla okulda benim de hiç ihtiyacım olmadı dersler ders sırasında. Ne kadar güzel söylediniz. Ben bunu affedeceğim. Ama zaten burada aile de şey canım. Birazcık kılıf gibicesini. Yani mesela işte biliyoruz ki bizi arayan birçok genç arkadaşımız evet, var. Genç ondan sonra o e, ilk liselerde öğrenciler ders aralarında değil. Bilakis ders sırasında da <gülüyor> radyo programlarını arıyorlar. Yani sadece radyo programları olsa iyi. Fine. Yine mesela hemen... Küme küme olur ya böyle. Hala küme teknolojisi geçerli mi okullarda? İpek üniversite öğrencisi Oktay nereden bilsin? <gülüyor> ne bileyim birazcık daha genç diye bizden ona sorma yerini duydum. Küme ne mi? Ya var küme. matematiğe küme, küme, küme, giriş. Küme, üç... Kümelerden başlar. Tombul matematiği de bilmez ki İpek. Nereden bilsin? Aman ya. Birinci küme, ikinci küme, üçüncü küme vardı Siz ya. Siz küme, ilkokulda küme değil miydiniz? Siz komün müydünüz? <gülüyor> grup gibi grup cesine ya, bir şey. Grup, grup Türkçe bir kelime mi? <gülüyor> Bu arada İpek sen de mikrofonunu aç da rahat Hayır, rahat de, evet ya, ne hakikaten. dediğini duyalım. Biz burada duyuyoruz dinleyicilerimiz duymuyor. Şimdi sorumu tekrar ediyorum. Siz <gülüyor> ilkokuldayken çünkü daha genç olduğun için Oktay'ın kanısına göre. Bence öyle yani. Varsa. ilkokuldayken komün şeklinde miydiniz grup şeklinde miydiniz? Grup. Grup şeklindeyiz. O gruplara ne, ne çağrıştırılıyor yani isim olarak ne veriliyordu? <gülüyor> İsim verildiğini hatırlamıyorum. Küme, ben. küme. Küme küme, küme işte onlara küme denir. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> ya mesela şimdi e, sınıfa girdin. Girdim. Tamam mı? Hangi ilkokulda oldun sen? Hafize Özal İlköğretim Okulu. Ya İyi Oktay? Ya. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi o ilkokula girdin tamam mı? Tamam. Cümle kapısından tamam. girdin. Cümle... <gülüyor> Oradan başlayacağız. Çok sıkıştın bir de tuvalete gittin. Çünkü heyecan yaptı. Evet, tuvalete gitme dur. Daha yeni tamam. geliyorsun. Okula. Doğru onu teneffüste gitmemiz evet, lazım. Uzun teneffüste gidersin. Şimdi 15 dakika. 15 dakika mı? Uzun teneffüsler 15 dakika mıyım <gülüyor> Ben öyle. Ya hissedim. sorma Oktay. <gülüyor> telaket, 20 dakika. Neden bu halde diyoruz? 20 dakikadan aşağı uzun teneffüs mü olur ya? Yani hatırlamıyorum. İlkokulda öyle Oktay gibi. Oktay ben Siz hatırlıyorum. 21-22 yaşında Ne soruyorsun böyle? Ben seni 20. hatırlamıyorum uzun teneffüsü hatırlıyorum çünkü. 20. <gülüyor> ne yaptığımı biliyorum uzun teneffüste. Neyse sınıfa girdin. Tamam. Tam karşı sobalı mıydı kaloriferli? Kaloriferliydi. Diyorsun. İşte bak bizim ilk konu sobalıydı. İşte Gençlerin en büyük hatası her sorularını cevap vermek zorundu. <gülüyor> Peki niye cevap veriyorsun? Böyle durumlarda manasız bakacaksın. O da hemen soru değişikliğine geçecek. Şimdi tamam, kapıdan içeriye girdin. Tamam. tamam mı? Hemen sağ tarafta soba var. Yok. Tam, ben şimdi şu anda bir sınıf çizmeni istiyorum hayalinde. Tamam. Sağ tarafında soba var. Tamam. Tam karşıda öğretmen kürsüsü. Hı hı. Sol tarafta da duvarda tahtamız var. Evet. Yeşil tahta. Tebeşirli miydi sizin <gülüyor> o kadar anlamadım. <gülüyor> Tebeşirli miydi? Şey stüdyo diyorum bir sınıf Hayır, ki. Sınıfların sağ tepeşirli... tarafta soba var. Kapıdan girdik. <gülüyor> karşıda kürsü var. Sol tarafta tahta var. E tamam işte kümeye geleceğiz şimdi en son nokta da evet, anlaşamıyoruz kapı... ki. Tamam anladım Çünkü ben. Anladım. Kara tahta şey yok tebeşirli tahta yok sınıflarında. Anladım. Bir ara tebeşirli tahta da olmuştu sanırım ama genelde şey beyaz tahta. Anladım beyaz hatırlamak istemediğim şey, yıllardı şey. diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Girdin. Şimdi Dedim. öğretmen kürsüsüne ne doğru böyle döndün? Döndüm. Ondan sonra öğretmen kürsüsü sol tarafında kalacak şekilde, tahta arkada kalacak şekilde sınıfa doğru döndün. Döndüm. Şimdi orada kaç tane böyle küme var? Ha küme dediğin o mu senin? Ha. Sıra grubu mu yani? Sıra ha, grubu şeklinde neydi? <gülüyor> sıra grubu muydı onun? Yani onu öyle ifadesi. bir de sıra ben... geçilleri düzenliyorlar mı sonra? <gülüyor> dedi. Her <gülüyor> şey gibi düşündüm ben. Hani arkadaş kümeleri hani gruplaşmalar olur ya. Kü kü deyince birinci küme deyince 1. küme, 2. Kü küme, 3. Küme, küme olur. Mi? Arkadaşım ha. ben şöyle diyeyim, ona küme denmez. Ne küme dediğin? dediğimiz iki sırayı karşılıklı koyarsın. Onlar öyle ikili ikili kümeler şeklinde olur işte. Ya saçmalama baba. O senin dediğin münazara ya. İki sırayı karşılıklı koyuyorsun. <gülüyor> karşılıklı mesela... değil. Yapıştıracaksın birbirine. Nasıl? Böyle mesela ben sana doğru oturacağım, sen bana doğru oturuyorsun hmm, İki sıramız dedim. da birbirine bakışıyor. Ve hmm. arada göz teması oluyor. Ben sana doğru oturuyorum. Sen bana doğru... Nasıl sıralar ya. birbirine bakıyorsun? Ben sana onu detaylı anlatacağım Oktay. Mutfakta canlandırırız. ama. canlandırırız. Bir, bir de bir haberimiz vardı benim hatırladığımda 10 dakika önce. Onu verelim. Şimdi okullarda e, cep telefonu kullanımı için yasaklamadan uzak bir formül geliştirilmiş... Eee okuldan bahsediyorsun yok ben. Tekrar göndereceğim seni oraya ben. Niye Orada ya? kümeleme oturursun, komün hayatımı yaşarsın. Sobanın yanın içinde mi yakarlar seni bilemiyorum. Hadi okumaya bak. O Orada... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, da kat 13. Orda olmuştu. Öyle yanıyorsun ]ım. deyince çok yani bir evet, sobaya yani. dokunduğumuz Neyse. zaman elimiz yanıyor <gülüyor> evet ya anahtarını düşünmüştüm de bir arkadaşım ben sobaya <gülüyor> ondan sonra o panikle elimi sokup almıştım da almıştım. anahtar biraz ısınmış <gülüyor> Size ne bu hemen şey, e, o sağdaki sobada olmuştu işte demin anlattım <gülüyor> Şey. Tam senaryolukmuş ne? yani. Hollanda'da öğrenciler okul girişlerindeki e, 4 ila 8 metrekarelik belirlenmiş bir bölgede aileleriyle görüşebiliyormuş. Hani mesela normal iş yerlerinde sigara <gülüyor> içenlere yönelik kötü Bu, alışkanlık. Bu genelde askeriyede yer. de böyle özel ayrılmış bölümler vardır. Orada görüşülür. Telefonla mı? <gülüyor> Ama o senin dediğin şey ankesörlü telefonun olduğu yer. Yani ziyaretçi olduğu, olduğu zaman da. Seni kimse ziyarete gelmedi mi? Sen herhalde ondan bilmiyorsun. <gülüyor> Olur mu ya? En kral ziyaretçiler geldi. Vibe. ya Onları Maşallah. daha Peki, sonra ben, <gülüyor> ben, Onlardan biri de galiba. Askerliğimde göremediğim yerleri gördüm o ziyaretçiler sayesinde. Kafeteryalar efendim bilmem neler. Çünkü hani iyi davranıyorlar ya ziyaretçi geldiği Anladım. zaman. Anladım. Öyle bir şey gibicesine. Neyse biz de aynı şekilde yasaklamadan cep telefonu kullanımını kontrol altına alacağız. Okulların girişlerinde böyle 4-5 metrekarelik yerler yapacağız cep telefonlarını konuşmalarına yönelik öğrencilerin. Orada konuşulacak demiş. Şarjda, şarj yazıyor da koyacaklar mıymış? Tabii orada her şeye göre, Çünkü her telefonu çok önemli göre... o. o. Şarjmatik. Önemli. Şarjmatik. Gibicesine. Gibicesine dediniz. Çok yoktu güzel. Yoktu mesela bizim zamanımızda bizim öyle zamanımızda ter... telefonları falan. İpek biliyor şarjmatik nedir. Ay, bizim ilk ilk nedir. okul zamanımızda da yoktu öyle şeyler canım. Ankes öyle telefondan arardım ben. Annemin babamı. Sen niye arıyordun annenlerle? mesela anneni babanı ilkokul zamanında? Ya bir şey sormam gerekir. Bir şey ne istemem Ne bir şey gerekir. sorabilirsin? Okul i̇zin siz... isteyebilirim bir şey için. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Neden olmuş? Bu konularda konuşmak istemiyorum. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum deyip kesip attım. Buyurun Fahir Bey. E düşündüm de şey yapamadım. O zaman ben de size e, maalesef çok üzüntü verici bir haber. Ama bunu da ben e, çözmüş bir insan olarak e, kamuoyuna duyurmaktan şüpem buradayım. Şüpemiz yok Fahir. Dünyanın şey en büyük diyorum. yolcu gemisi. Nedir bu? Freedom of the Seas... Ee, geçtiğimiz haftalarda bir e, virüs paniğiyle çalkalandı biliyorsunuz. Neyse, güzel Çünkü geminin 3823 yolcusu 338 e, 402 mürettebatı falan bunların hepsi norovirüs kaptı diye bir şey ortaya attılar. O ortaya çıkmış ne oldu? Neymiş? Ee, Fasetit olmuşlar. Virüs dedikleri o muymuş? Etmi ee, de bulantısı ve tatlı bir e, fasetlitlik durumundan ibaret. Hepsine güzel tedavilerini yapmışlar. Ne ee, yapmışlar? Haşlanmış patates mi? E tabii canım en güzel. B yaptı işte. Ne kahve? O biraz çirkin oluyor. O çok çirkin oluyor. Onu normal yani sağlıklı insan faserit olmayan insan yesin bir insan bir çirkin oluyor ya. Büyük geçmiş olsun diyorum. Yalnız gerçekten de yani o kadar insanın bir anda bu tür olayla karşı karşıya kalması. Bir de gemide. Gemide. Nerede olmasını tercih ediyordunuz siz bu. Ama doğru 4000 kişiyi sen düşün aynı anda. O aynı kadar gemide. zaten şey yoktu. Gerçi mesela benim evde 3 tuvalet var. O gemi dedi olsun 7, 18 veya 30 35 tane tuvalet tabi insan deniz olması açısından biraz rahatlamışlar çünkü Hayır. herkes güverteden gerekli işlemlerini halletmiş. Hadi canım. Hı. Rezalet gemisiymiş o zaman. Tabi tam da o bir de çok özür dilerim denkle gelmeyince bütün geminin tüm <gülüyor> dış böyle Hadi ya. Allah var. Tutmaz da. Tutmaz yerini tutar mı hiç oktay? Aman Rabbi. Neyse ama büyük geçmiş olsun. Bu tür şeyleri yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Öyle ne bulursak yemeyeceğiz. Kaptan da olmuş mu? Kaptan. Yoksa demi... <gülüyor> ben demiş en son demiş bir olacağım. Yok en başta demiş, kaptan olmuş demiş. zaten. Çünkü Hadi. zaten balık baştan kokar ya. Geminde de böyle baş... İlk of. başta kaptan kaptandan başlıyor şey. zaten ondan galiba bu like, pis bir adam mıdır ne bilmiyorum ki herhalde yiptiklerini içtiklerinden olabilir mi acaba fayyep pis bir adam olması da öte <gülüyor> kaptarın daha makul bir <gülüyor> açıklamaya <daha> <gülüyor> neredeymiş <gülüyor> bu adamlar ne, neresindeymiş dünyanın belli mi yok o tam açıklamamış yani değil, tehlike mi? altında mıyız yok Onu yok tehlike falan. altında değil zaten <gülüyor> temizlenmişlerdir bugün buraya gelinceye kadar niye haber olmuş bu o zaman bir geminin Abi, virüs içindeki... virüs diye çok şey yaptılar da herkes panik halindeydi. Gemide hmm. virüs var diye O öyle yani Gizli bir lazım. Diyorsun. Lütfen diyorum Cruise O zaman ben Biliyorum de Cruise diyorum Seas of Freedom diyorum Haber değeri taşıyan bir reklam olabilir mi mesela Günaydın Günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın ay, <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa Fire ya Türkiye, Duyuldu mu? Duyulmadı da ben Görüyorum ya Fire Onlar ya <gülüyor> Hayır birden korktum çünkü Sizde görün sizde görün hep beraber Ben perişan oldum ya perişan, ben Hepimiz perişan olduk da senin hatanın üzerine kek yememek oldu Faiz. 7 sonradan oldu Ya yedin yedin de o yetmez et. oğluk adıma Aynı gramajda kek yemel lazım ya. ya sevgili dinleyiciler bizim Funda Bize ısırgan otlu ne getirmiştik Gözleme Gözleme tipi bir şey getirdi de Ziyan olmuş hamur ziyan olmuş <gülüyor> Ben öyle görüyorum Birinci sorun bir, bir gözlemenin içine niye ısırgan otu konur İki biz, Bize verilen her şeyi yemek zorunda mıyız Üç, bütün hayat enerjim gitmiş <gülüyor> durumda. Bir şeyin adı zaten ısırgan otu olup da. Bir de bir tüketim maddesi olarak nasıl kullanılır? Bu insanlar onu yaparken ne tip ortamlarda çalışıyorlar? Teşekkür ederim. <gülüyor> İçim kıyıldı. Çok kötü hissediyorum kendimi. E Yemeseydin Fahir ya. Ben bir tane yedim. Üzerine de makul bir e, miktarda kek yiyince... Üzerine suyunu içiyorsun. En sonda dosyayı çayla kapatırsan şu anda benim işte oktay. Benim var ya yemin ediyorum beynim uyuştu. Bir şey yedikten sonra unutmaya çalışmak ne demek diye sorabilirsin. <gülüyor> ama bu böyle. Ağzımda şu anda tadı yok ama senin yüzüne baktığın zaman kesin. E, tadı ağzında hissettiğini görüyorum tezdi bütün hayatım boyunca hissedeceğim birisi bir daha bana bir ısırgan otu herhangi bir şekilde hayatıma sokarsa hatırlayınca bir şey oluyorum <gülüyor> yerimde duramıyorum ama şey, helal olsun hepsini böyle yapıyorsun iyi ki tadına bakmadın <gülüyor> çok akıllıyım evet evet Efendim, ama seni çok etkilerdi pek ben, ben sen yani daha Biz bile İyine. bu kadar yıktığına <gülüyor> Faire de devam edemedi zaten Faire kaçtı yarısını yedin mi? Yarısını yedim yarısını. Onda Yerden sonrasını hatırlamakta zaten sevmiyorum. o <gülüyor> <gülüyor> zaten dörtte birlik kısmında sırgamontuna ulaşamıyordum. Ben teknik açıdan yalnız sardım. O yüzden ilk sırlıkta büyük ilk, ilk sırlıkta karşılaştım ben. <gülüyor> oh, büyük vadire atlattık diyoruz. Bundan sonra her verilen şey de yemeyelim lütfen. Ya bugün böyle diyoruz da yarın yine biri getirsin Dün mesela kılıç balığından mı bahsettik Evet, evet. Bir Kılıç balığı yerse yine Kılıç balığını yeriz. çiğden yerim Yani bu ısırgan <gülüyor> otundan sonra Ben bundan sonra her şeyi yiyebilirim yani Böyle bakıyorum dünyaya <gülüyor> <gülüyor> En son ne, neydi böyle olduk biz ya Vallahi Bir şey, abi, bir şey o, bulduk da yedik demek Mutfakta <gülüyor> bir şey bulduk da yedik Ondan sonra kendimizi kötü hissettik ne o? kadar kuvvetliymişse Hepsini unutturdu benim hafızamda tek ısırgan otu kalacak Aslında malzeme olsun diye peynir falan da koymuş Funda Yani malzemeden kaçılmamış Funda mı koymuş? Funda mı yapmış? İşte. Yok annese sadece ısırgan otu koyalım demiş Funda, nı funda, nı funda da Artık. demiş Koy koy anne demiş peyniri de koy demiş Bizim aç köpekler onu da sever demiş Oradan yani sağolsun hmm. ah. Hayır Oktay Hadi abi, abi Haber falan. bitirelim hemen benim çünkü Acile falan <gülüyor> ben Bütün vücudumdaki kanı değiştirmek istiyorum ya Kanla alakası yok. Gözlerim, gözlerimi şey. Valla bütün havlu şey önüne geldiği yok. için öyle oluyor. Hı. Neyse o zaman e, belki de çare Azerbaycan'da bugünlerde Azerbaycan mı dedin? Bir yıkanma şekli var. Ne Azeriler var? Isırgan otu suyuyla yıkanma gibi bir şey mi? E, petrol banyosu moda olmuş Azeriler'de. Ya be saç... Saçmalamayayım diyorsun ama Gerçekten <gülüyor> moda olmuş yani Yani. Ee, ülkenin orta kesiminde özellikle ne, Cümleleri tam kuramıyorsun anlayamıyorum Ne demek istemeye çalıştığını. <gülüyor> tam başlayacak gibi oluyorum Isırgan otu geliyor, Isır konutu konutu geliyor o beni susturuyor Petrol banyosu Hizmeti veriliyormuş ee, bu Ne parası? yapıyormuşuz bu petrolü bir küvete doldurup içine mi giriyoruz Şimdi soyunuyorsun ilk başta Aha. Evet bir en tarafta... sevdiğim kısmı zaten soyunmak hemen ben Fahim, hemen bir tarafta ısırgan otları çiğ bir Hı -hı. tarafta pişmiş ama daha henüz şeyin içine konmamış hamuru evet. sadece içi hazırlanmış peynirli meynirli yeşil yeşil kaygan her şeyde. <gülüyor> <gülüyor> o kayganlığı veren neydi ona ya böyle bir şey gibi bir şey vardı ya okta Allah aşkına bak ya lütfen ya rica ediyorum hakikaten bitti hayatım bitti ya Soyunuyorsun ilk başta ondan sonra küvete oturan kişinin üzerine yani sen burada petrole yıkayan kişi yerine koymanı istiyorum kendini. Evet. Aynı şekilde ısırgan otu gibi hani böyle karşılaştığınız zaman bir içinde depremler yaşanmasın. Anladım. Oturduğumuz insanın üstüne ne <gülüyor> petrol mü döküyoruz? <gülüyor> Hiç anlamam. İsmail. Şimdi bir adam oturuyor. Evet ben de onu yıkıyorum köşe. manyağım çünkü. Evet sen de onu yıkıyorsun. Eşek kadar herife. Çok özür diliyorum. Biraz sinirliyim o adama karşı tanımasam da belki pamuk gibi bir adamdır ama... Yaşı yaşı diyecek adam zaten sinirlenecek. Şimdiden sinirli olman iyi var. Tas tas kahverengi ham petrol dökülüyor. Yıkanma ciddiğinde kafadan aşağıya. Ve bütün vücut e, güzel ham petrolle öfeleniyor. Peki bir Bunun bize ne faydası var diye bir soru değil mi daha mantıklı olur. Bunun bize çok faydası olduğunu söylüyor Azeri yetkililer. Uzmanlar hatta <gülüyor> ham petrol ağrıları geçiriyormuş her şeyden önce. Neden abi? Herkes her tarafını yaktığı için ağrı mar kalmaz, pişik olursun. Ham petrol dediğin şey soğuk da servis edilir yalnız bari. Yani ben onu ben belgesellerde falan seyrediyorum. Mesela ham petrol böyle denize döküldüğü zaman kuşlar falan ham petrol banyosu mu yapıyorlar? <gülüyor> Soruyu anlayamadım. Fahir. İpek seni de yadırgıyorum niye güldün? <gülüyor> <gülüyor> niye güldün? Fahir'i yeni tanıyor olsan anlayabileceğim ama. Yeni de tanımıyorum. Soruyu tekrar alınmak istiyorum. Teşekkür ederim. Abi bu ham petrol oraya nereden geliyor? Hmm, nereden? Gemilerle geliyor değil mi? Gemilerle, kovalarla geliyor. Gemilerle, tamam tamam kovalarla geliyor. Bidonlarla yani. Bidonlarla tamam. Bir onlarla gelen ham petrol denizde olduğu zaman oluyor ya böyle. Bütün her taraflara yapışıyor. Onlar çıkmıyor bir daha da meret. Han petrol çıkar mı abicim ya? Yanlışın olmasın onu. Abi o çıkmayan şey... Çıkmayan o. Kuşlar fahir, kuşlar. Hani tüyleri var ya kuşların. Çok özür dilerim, Oktay bizim neyimiz var? Tamam, kuşlar kadar olmasa da belli bir miktar bir tüyümüz var. E çıkar canım, o kadar yoğun adamı Ben adamın, adamın kafasını... Kıllı battaniye düşün. Evet. Böyle peluş gibi olan battaniyeler var ya. Evet. Onların içine döktüğünü düşün han, Tabii ki çıkmaz ondan. Ne oldu ya? Yani şey yok. Ne yani bak orada da etkisi göstermeye başladı <gülüyor> kokusu bile bu kadar hale getirdi. <gülüyor> Peluşan mı rantsı oluyor Yani öyle peluşa petrol döküldüğünü hayal edince Bütün hayalleri yıkıldı. Bütün peluşa, genç çocuk hayalleri petrol, yıkıldı İpeğin. Petrol petrol dökülüyormuş peluşa içinde de. ...böyle bir şey var. Sen zannediyorsun ki... ...Kleopatra. Sen niye öyle zannediyorsun... bilmiyorum. <gülüyor> bir açılıyor o peluş... ...içinden ısırgan otları. Pişmiş pişmemiş. Kabus. E, bu ham petrol banyomuzdan sonra... ...başka bir tür ağrılarımızı alıyor. Sinirleri yatıştırıyor. E ılık bir duş alsan da... ...aynı etkileri yapmaz mı? İpek'cim ağzına o kadar güzel söylüyorsun ki. Bir <gülüyor> daha söyle. Benim çünkü necalim kalmadı. Yani, Beynim çünkü böyle şeyin... ...tesirinde hala. Nasıl bulmuşlar... ...bir de. Cildi güzelleştiriyor. Çamuk banyosu zaman. gibi. Şimdi petrolü bulunca zaten hani nerede kullanabiliriz, nerede kullanabiliriz diye düşünmüşler. Biz bununla yıkanalım diye denemişler. Şöyle bir şey yapsalardı. çok şey yapılmıştır eminim Azerbaycan'da ama hani bu etkili olmuş. Hmm. O petrolü satsak. Mesela. Ondan aldığımız parayla güzel, şık bir böyle bir. Kıymalı gözleme mesela. Bir güzel bir gözleme yesen. Sonra üstüne şık jacuzzi tipi bir şey yapsan. Orada giysen. Köpük banyosu. Köpük banyosu yapsan. Güzel bir öfeletsen kendini. Abi yine o petrol kullanılmıyor mudur acaba banyo yapıldıktan sonra? Yani küvet dediysem illa e, kanalizasyon dediğimiz sisteme bağlı bir küvet olmasına gerek yok. Bağımsız bir küvettir. Anladım, o fark. mu ıspanaktan demin bir şey ama sırga rotundan <gülüyor> demin bir şey duydum gibi büyesine bir şey oldu. O gibicesine. cesine. Kurtulacağım inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. İyi, gerçekten. Buyurun Fahir Bey. <gülüyor> o zaman size çok e, değerli bir haberimiz var. Onu verelim. Kadınlar üstüne bir araştırma yapılmış. Bundan sonra Viyana'da toplam 9 Avrupa Cinsel Tıp Derneği kongresinde 14 ülkede 14 bin kadın üzerinde gerçekleştirilen cinsellik ve modern kadın konulu araştırmanın sonuçları ahanda elimizde. Oh be! Ne zamandır bekliyorduk 14 bin, 10 bin, evet. 10 bin, 80 bin tane rakam söyledin. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. <gülüyor> 14 e, bin, yapılan bin. araştırmada... Ee vital seksüel denen yeni bir kadın profilinin ortaya çıktığı belirtildi. Hayırlı olsun. Bizde ne vardı? Erkeklerde bizde derken bir metroseksüellik, überseksüellik vardı. Kadınlarda da vital seksüellik artık e, yükselen bir şeyde ne derler grafikte. E, kadınlar nelerden hoşlanıyorlar? Kadınların %88'i bundan sonra e, cinsellikle ilgili daha çok iletişim kurulmasını istiyorlar. Kiminli? Genel. Cinsellikle ilgili yani cinsel içerikli konuşmalar mı olsun istiyorlar? Ha, iletişim yani. Cinsellikle ilgili bir iletişim olsun. Bir oturalım yani cinsellik <gülüyor> konuşalım. Yuvarlak konuşursun ya. <gülüyor> ya <normal> derken yani. <gülüyor> i̇letişim nedir? Temas... İletişim nedir iletişim? İletişim. Değil mi? En güzel yani... iletişim nedir? Konuşmadır değil mi? Evet konuşmadır. Dokunarak Sen, konuşmada evet, olabilir. Dokunma. Cinsel dokunma. Onu çok güzel iletişebiliriz. Temas diyebiliriz. Öyle değil. Isim, bir şey Kadınların mi? isteği Böyle bir araya gelinsin, bir cinsellik konuşulsun, bir hoş ortamlar olsun, fıkralar anlatılsın, böyle cinsel cinsel fıkralar anlatılsın. O tür şeyleri çok seviyormuş kadınlar, vital seksüel hem, kadınlar. Hem cinseliyle mi yoksa karşı cinseliyle fark sizin. Genel. Artık aslında rahat rahat konuşabilirsin madem öyle. Sende bir sürü fıkra var benim bildiğim. Onlar en az bir... 30-40'ını bir anlatman lazım diye düşünüyorum. Sonra... Hayır, hayır. Benim en son bildiğim fıkra fıkralarla Türkiye programından duyduğum bir fıkrayım. O da unuttum. Şimdi kadınların %85'i evet e, spontane cinsellikten yana yeni trend de bu yönde spontane cinsellik derken yani Spontane. Ansızın demek istiyorsun Ansızın yani. Ansızın ve spontane. Spontane birisi kelime anlamı olarak bana açıklayabilir mi? Yani plansız, programsız herhalde. Kendiliğinden gelişen. Kendiliğinden yani. Umulmayan da diyebiliriz. <gülüyor> Umulmayan. Konu cinsellik olunca. Evet. Umulmayan anda cinsellik. Evet, umulma... İyi de sürekli iletişim halinde sözünüzü kestim ama. Sürekli cinselliğin konuşulduğu bir ortamda. Kaçınılmaz nasıl spontane mı olabilir bir cinsellik? Ya canım iletişim ayrı cinsellik hayır, Oktay Bey niye öyle düşünüyorsunuz? Doğru olayın teorisi üzerine konuşurken. E, o, evet onu birden belki de bir spontane bir şekilde tabi tamamen her şey spontane olmak kaydıyla o şekilde devam ediyor. Yapılan araştırmada eee vital seksüellik neymiş peki? Vital seksüellik işte bu, bu tip bir şey şu anda konuştuklarımın hepsi vital seksüellik kavramını içinde barındırıyor. Bana daha fazla sormayın çünkü burada okuyacaklarım okumamam gerektiği konusunda beni uyarıyorlar. Evet. Ee, Heh. kadınların %35'i partnerleriyle daha iyi iletişim kurmak için ee, cinsellik diyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey eksik anlatıyorsun gibi hissediyorum ya abi ben bunu okuyamam toplumda. ya Aa, bu araştırma da ne azgın araştırma yemiş ha cinsellik ve modern kadın konulu cinsel tıp derneği kongresi Tıp koyunca tabi biraz akademik şey oluyor da Yok, İyi, Rahat rahatlatıyor bu arada, yani Rahat rahat herkes çatır çatır cinsellik konuşmuş Böyle bir durumumuz var e, neyse Zaten Hı. bunu yani karar verildiği bir ortamda ilk başta iletişimin olması lazım yani O yüzden İletişim bence mantıklı çok önemli, Gerçekten çok önemli Hayırlı uğurlu olsun tüm kadınlara diyoruz Tüm vital, vital seksüellik hayatımıza girdi Bence bize hayırlı olsun diyoruz Ve Oktay Bey'e dönüyoruz Günaydın Günay aydın ay, dın dın, dın. Günay, ay ay ay aydın Oner sabahlarda haberlere bakmaya devam ediyoruz Fahir biraz kötü Anladığımız kadarıyla şu anda şey bakıyorum var, Bir iyi bir haber ver ne olur ya Ne, ne olur? oldu ya Böyle üst üste geldi her şey herhalde Böyle bütün aslaplarım oldu Ne oldu abi uzun. sana ne oldu niye bırakıyorsun hemen kendini ya Ya öyle işte biraz benim yapım öyle Böyle üst üste geldiği zaman Bir kötü oluyorum yani Teşekkür ediyorum o zaman sana enflasyon şuna. rakamları ile ilgili bir açıklama yapayım. Ben de sana ayakkabımı fırlatmak istiyorum. <gülüyor> Ay, sadece burada aklıma takılan, aslında vereceğimiz haber bu değildi. Aklıma takılan bir soru var. Evet. Ee, onu size yöneltmek istiyorum. Bana, buyurun. Kimme bulursam, buyurun. ikinize de sormak buyurun. istiyorum. Ee, Kasım ayının enflasyon rakamları dün açıklandı. Tamam. Ve %75.91'lik artışla zam şampiyonu kabak olmuş. Öyle abi kabak pahalı. Niye? Bir arada biber ben hatırladım. Evet. Kabağın salatalık ve domates fiyatı ikinci ve üçüncü sıralarda izliyor. Abi bunlar yaz mercesi ya sebzesi ya. Evet. Onlar işte kışa doğru işte böyle hiç yerli malları haftası kutlamadın mı Oktay? Ben. Aaa ıı, doğru ya. Yedi işinmendiri bu olaylara hakimim ya. Turfanda denilen bir hadise var. Tamamen seracılıkla ilgili bir olay. Ben sana anlatırım daha detaylı olarak. Çok teşekkür ederim. Rica Bütün ederim. Bütün sorularımı cevapladığınız için. Bye. Şimdi Show TV'de yeni bir yarışma başlıyormuş. Ee, önümüzdeki günlerde Survivor tipi bir şey mi? E, büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde şey yapacak. Ya ben bu şey edecek. mi katılsam acaba? Ama orada da bir fanatizm yok bir şey ya. Ister. Ne? Ona yok mi? yok bu Survivor'ın şeysi var ya. Bu sefer Fenerbahçe Galatasaray var. Hadi canım. Tabi canım. Nasıl Fenerbahçe? O yarışmanın içinde mi öyle bir şey var şimdi yoksa ayrı bir Yunan yalan. adası, Türk adası vardı ya. diye. Şimdi Fenerbahçe Galatasaraya dönüyor iş. İki takım. Öldürürler birbirlerini ya. Yok canım siz de abartıyorsunuz ya o kadar eğlence acaba Faire'in arkadaşları olacak ya onlar. <gülüyor> Öyle bir şey var. Faire sakın böyle bir şey yapma. Bunu daha önce uzun uzun konuşmuştuk seninle. Anladım tamam ben, canım. Yani Zaten kış sezonu böyle o kadar düşünüyorum. güzel değil yani. Allah'tan kış <gülüyor> sezonu. Ne, Ama yaz hiç. sezonu açılacak yeni yarışmada bu sefer emin olun hem de elimden kurtulamayacak yani. Valla Show TV yeni yarışmasını <gülüyor> başlatıyor Buzda Dans yarışmanına da. 10 ünlü isim. Dondurmam gaymak gibi bir şey mi bu hmm. buzda dans? Buz pistinde en iyi hareketlerini sergileyecekmiş. 10 ünlü. Efendim ünlüleri saymak istiyorum. Müsaade Seren, Seren Büyük ödülün 100.000 TL olduğu yarışmaya. E, Okan Karacan katılıyor. Çok ünlü bir isim evet. <gülüyor> biliyorum Biliyorsunuz Okan Karacan. <gülüyor> Tabii biliyoruz. Tuğba Ekinci. Ah. Tuğba Ekinci, Ekinci hangisiydi? Lolo lo olan mı yoksa? Evet Lolo lo olan. O mu? Evet. Yoksa o Tuğba başka bir şeydi şey... galiba o. O şimdi asker Ha bu o mu yoksa Sanki Sanki gibi cesine olabilir Öyle gibi hatırlıyorum Efendim üçüncü isim Alp Kırşan O kim Bilmiyorum Alp biliyoruz. Kırşan'ı biliyoruz canım Sebenem Şefer'ı tanıyoruz Tabii tabii Yıldoy'u tanıyoruz Oo. O, Yağmur Atacan tabii. Çok güzel Hasan Yılmaz diye biri var <gülüyor> <gülüyor> Yani şu, şu gazetede <gülüyor> Fire Oğuz diye bir şey görseydim Gerçekten en az bu kadar mutlu olurdum Hasan Yılmaz Hasan Yılmaz değil mi Çok Ondan önemli sonra. bir şahsiyet Bülent Polat da katılacakmış ayrıca. Ve Pınar Aylin. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi burada bir fotoğraf var. O fotoğrafta işte bu sanatçılar daha doğrusu ünlü kişiler ee, fotoğrafta. E, ve arkada da bir tane siyahi bir vatandaşımız var. O ne Hasan bir, e, olmuyor. Bilmiyorum. Ya Hasan Yılmaz. Ya o ya da Alp Kırçan. İkisinden Alp Kırçan'ı biri. biliyorum canım. Ya Bülent o ya Hasan. Alp'ı biliyorum ben Alp. Sempatik çocuk o genç. Tanıyor musun Alp'ı? Alp Tabii canım. Yani böyle önümüzdeki günlerde ee, bu programdan da... Bir, bir tane git çıkıp buz üstünde dans edecekler ve 100 milyar mı veriyorlar ödül? <gülüyor> 100 milyar. Ben de yaparım diyeceksen fireball'im moralimi bozmaya. Ya ben ne yapayım canım manyak. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay aydın. Ay, ne Şekere de katı Aradığın o lezzet Altın satı Et bahalı diyerek Bozma asabı İşte altın satı Aile kasabı İşte altın satı Demircan abi bir saniyeyim Size özel pirzolalarınızı Dediniz mi? Altın satı Etin yeni adresi Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın. Et giren yere dert girmez. Alo. Demircan abi günaydın. Alo. Ege. Ege değil Demircan abi. Fahir. Ha, Ege okullarda sen mi geldin onun yerine? Ya ne alakası var Demircan abi hiç? Ne bu birbiriniz, birbiriniz, birbiriniz? Ne birbiriniz? Üçmiş olduğundan için böyle dedim. Ya Çocuğun biraz işi vardı. Evet. Ben de tamam dedim işini hallet ondan sonra gel falan dedim. iki gündür yok. Öldü mü artık kazada mı öldü onu bilmiyoruz tam. Biz de haber alamıyoruz yani. Kaza mı oldu? Yok yani öyle bir şey de bilmiyoruz yani. Faris'in misin? Ya benim Demircan abi günaydın. Eee öldür nasılsın Faris? E iyiyim valla sizi özledik Demircan abi. Ben de sizi özledim. Yani ben kişisel olarak sizle konuşmuyorum ya ben pek fazla. O açıdan sizi özlüyorum böyle. Şimdi o zaman dinledin benim sesim kısıldı. Ne bileyim Demirzen abi aradık aradık cevap vermediniz. Benim sesimi kıstılar. Artık elleri oralara kadar uzandı mı? Saniye. Elleri sizin gırtlağınızdan mı dolaşıyor? Affedersiniz. Hiç fark etmiyor musunuz? Benim bağımlık mı istiyorsun? Ya öyle değil. Yani seslerlerine ulaşmak için ağzınıza bir şey girmesi lazım Eller dediniz siz. Eller oradan. Hayır. Dediğim şu yeni. Benim Saşım kısıldı yani benim sesim kısıldı derken normal maçta bağırıp sesim kısılması değil bahsettiğim. Ha birileri düğmeye bastı diyorsun. Hıh <gülüyor> şunu ben fari. Kim bastı Demircan abi? Onu soruyorum işte ben dün aradım aradım demek ki aynı zamanda mı aradık ne oldu? <gülüyor> Sen de aramışsın. E siz evde değil miydiniz biz sizin evi aradık? Evdeydim ben. Meşgul müydünüz? Yoo. Ya. Yani bir işiniz var Bekledim bekledim aramadınız. Ondan sonra radyoyu açtım. Çiçek ablan kulakçıkları evde bırakmış yeni. Ne kulakçıklarını ya? Ya normalde yürürken radyo dinlemeye yarayan kulakçıklar var ya. Kulaklık Demircan abi. İşte onları evde bırakmış. Oradan dinlediydim değil mi? Sizi duydum. Siz vardınız. Biz kim vardı, vardı tabii Ben vardım. Oktay vardı. Vardınız. İpek bile vardı. E ben kim vardı? İpek, İpek. Eee. İpey tanımıyor musunuz Demircan abi? Hayır. Genç bir arkadaşımız. <gülüyor> ee, bol bol selam şöyle. Ankara güçlü mü kendisi? Ankara güçlü mü? Yani bence herkes zaten Ankara güçlü doğar ya. Bir olmaya devam ediyorsun. Öyle Demircan abi. Şimdi... Ben işleri de büyüttüm bu arada. Ne işi? Ya baya birkaç sektörde turizm işine de giriyoruz. Şimdi otel açıyoruz. Elin golunu zaman mı başladı yerin senin? Ya öyle kış turizmi yani zaten yaz turizmi vardı kış turizmi içinde artık hazırız. Yaz turizmi dediğin yeni bir yerlere gitmek de kış turizmi de. Ya Demircan abi bizim ha. otel vardı ya. Ya biliyorum. İşte şimdi kış turizmi içinde bir otel alıyoruz artık kışında rahatlıkla gelip kalabilirsiniz. Ha, sen gitmek için otel mi alıyorsun kendin? Yok bizim kendi otelimiz Demircan abi. Tamam işte onu diyorum. Kendin otel mi alıyorsun diyorum ben de. Ha alıyorum. Ben de otel mi arıyorsun anlıyorum Demircan abi. İyi hayırlı olsun yeğenim. Yani ben anlıyorum da işte sermayesi olan arkadaşlar alıyor. Ha ya tamam da şimdi burada sen niye aradın beni bugün? Öyle spor konuşalım falan dedim. Ha dedi. tamam güzel teşekkür ederim. Kış sporları da olur onun için dedim. Hani malum önümüz kış. Tamam kış sporları konuşuyoruz bugün. Ama ne güzel söylemiş büyükler değil mi? Ne e, e, ne demişler ne Önce iğneyi kendine, sonra çubaldızına batır demiş. <gülüyor> Kim demiş bunu sen abi, sizin babanız mı? Abi öyle bir yapar, bilmiyor musun sen? O, o önce tip... iğneyi kendine, sonra da çubaldızına batır demişler. O şey gibi olmasın? Ne? Yani iğneyi kendini çubaldızı da başkalarına batarak nasıl sapıkça bize kalacağını görebilirsin. Böyle bir aşk olmaz. <gülüyor> Büyükler böyle, ne muhlila, bunlar söylemeyede düşünüyorum ben. Şimdi benim de bugünki konuşmamın başlığı bu. Biliyorsun her gün konuşmamın nasıl oluyor benim? Girişi oluyor. Yok. Başlığı oluyor. Ama dur soruyu doğru soramadım. Biliyorsun benim her gün konuşmamın ne e, ne oluyor? Ne hı hı hı? Ne oluyor? Ne oluyor? Başlığı oluyor. Ha başlığı evet başlıyor e, Şimdi bugünkü başlığımız da bu. Tabii ki de dün konuşamadığımız bir takım sesler bizi durdurduğu için Sivas Spor Ankara Kocumuzu maçına değineceğiz. Ya sormayın çok talihsiz karşılaşmaydı Demircan abi. İzledin mi yoksa? Yok izlemedim de herhalde öyledir tahmin edin. Siz bahsettiğinize göre talihsiz bir karşılaşma diye düşündüm. Belki, belki dediğin gibi doğru bir şey var. Belki de hiç alakası olmayan bir takım adamlar olaya müdahale etti. Kim bunlar Demirsen abi? Onları bilemiyorum. Onları bilemiyorum ama bu yakın zamanda yani olayı izlediğin zaman görebileceğin şeyler. Es... Hafif, hafif hafif anlatmak istiyorum mümkün mü? Tabii esnaf tipi bir şey mi bu? Esnaf tipi bir şey oldukları kesin. Anladım Demirsen abi. Şimdi varayım. Bizim Aytekin'i biliyorsun. Sizin Aytekin'i bilmem. Ben bir Çiçek Abla'yı biliyorum. Sizin... O o tamam lan. bizim aileden yani Ankara koşulu Aytekin'den bahsediyor. Ha. Futbolcu mu? Ha, topçu. Topçu. Onu bilmiyorum. Şimdi Aytekin-Şivoş maçında ne gördü? Ne gö Çiçek Abla'yı mı gördü? Ne alakası var lan? Ay, ay lan. E Siz beraber gitmiyor musunuz Çiçek ablayla maçlara? Ben e, maça gidemedim ama hissettiklerimi yazıyorum şimdi. Ben de şey diye düşündüm. Deplasmana siz gidiyorsunuz da Çiçek abla demek ki a, evde kalıyor. Yok bugün nerede biraz kendisi ilgisiz. Ne ilgisiz? Spor Ha Pardon spor karşılaşmalarını <gülüyor> Aytak'ın kırmızı kart gördü İki tane sarı kart e, gördü Sonucunda o sarı kartların ne oldu Üç korner bir penaltı etti Hayır kızardı Evet. Doğru cevap kızardı olacak. İki sarı kart bir kırmızı kart eder Üç korner bir penaltı eder Başka? Ha. Şimdi ama iki sarı kart neden kırmızı kart Da çevrildi İkinci sarı kartı bunun doğru muydu Hakem Ve... bulamamıştır belki o anda Kart göstermesi gerekiyor Sarı'yı göre bulamamış olabilir. Belki o zaman da onu göstermiştir Demircan abi. Şimdi ben sana bir soru sormak istiyorum Farid. Sor Demircan abi. Ben senin yüzüne. Evet. Tükürtür... Ben senin yüzüne. Evet. Güzel bir top olduğunu düşün elimde. Evet. Şimdi en başta söylediğimi unut. Meşin mi? Yani yüzüne dediğimi unut. Evet. Tamam. Benim elimde çok güzel sert bir top var şişkincene. Şiş, evet. Evet. Baya şerkeni. Yani. Anladım değil mi Can abi? Diktim topu oraya ben. Nereye? Oraya derken şuraya mesela. Evet anladım. Şuraya diktim. Bizim şahpanın mesela Üstüne. yanına diktim. Tamam. Ayağımı vururum şahpanın üstünden. Tabii. Manyak. Sen de tam koltukların orada duruyorsun. Kaledeyim yani. Hah. İki kaltığın arasına kale gibi düşün. Kale gibi. Ama senin böyle yer tarafın açık her tarafım derken? Çıplak mıyım yani? Hayır. Yani böyle görünüyorsun. Duruyorsun öyle. Başka bir şey yapmıyorsun. Ha tamam anladım. Anladım mı? Ben topun üstüne geldim. Şert topun. Ben kudum topun üstüne. Abi, o... Senin tam suratına doğru geliyor top. Evet Demircan abi. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Ne yapacağım Demircan abi? Ya elimi yüzümü böyle kapatırım. <gülüyor> ya da Aslanlar gibi topu suratıma yerim. Anam anam diye yerde de belenirim yani. Ha işte. Bak ilkini yapsan sen. Evet. Elini yüzüne. Normal bir insanın yapacağı şey de budur. Evet. Elini yüzüne götürsen geç yüzünü korumak istesin. Evet. Ben sana hemen... O olayını vurduktan sonra kırmızı kart göstermeyim göstermez miyim? Siz istediğiniz rengi gösterebilirsiniz. Demir, siz benim büyüğümsünüz sonuçta. İstediğiniz kartı gösterebilirsiniz. Biraz abi. ama futbola ona şey yapmak lazım Demircan abi. Göstetme. Gö göster. Göstetme Fari. Ama siz beni seviyorsunuz ondan göster. Beni koruyorsunuz biraz. Ben seni sevmesem de. Seni zerre kadar sevmesem de yüzüne kalen topu sen elinle deftin de. ben sana ikinci kırmızı kartı göstermem ama bugün ay başına kalen olay budur Fahir. Ama bir yanlışım falan olursa yüzüme karşı söylersiniz değil mi Demircan abi? Hı? Ne diye? Ya bir mesela şurada yanlış yaptım Fahir falan dersiniz değil mi? Hiç söylerim hiç korkma. Gelin hiç üşenmem uzun, uzun anlatırım sana. Şurada yanlıcaz. Çünkü neden? Benim tek bir şey var Demircan abi de benim de kapatmam gerekiyor. Çok Anladım Demircan abi. Az sonra ben sizi arayacağım cepten tekrar. Günaydın. Günay ay, ay, aydın dın dın dın. Günay Oktay. Buyurun burada. Come on. Teşekkür ederim. Evet. Bir... Attın mı biraz etkisini üstünde? Attım fay? attım. Attım da tam olarak aslında vücuttan çıkması için 24 saate ihtiyaç varmış. Hmm. Onu mümkün mertebe daha çabuk çıkartmaya çalışacağım ben. Zor mu sindiriliyormuş? Bilmiyorum artık. Ben direkt sindir... düz, düz şekilde anladım. Yani bana değil. imkan bıraksalar direkt sindirmeden zaten onu e, çıkartmak isteyeceğim ama. Öyle bir şey öyle bir teknoloji yok onun adına vazgeçmek deniyor. Vazgeçme. Tek... Yemeden önce işe yarıyor. Evet maalesef. Sevgili dinleyiciler şimdi biz içeride konuşurken. Burada aslında çok önemli bir iş yaptığımız bir yandan da aklımıza geldi Neden? Çünkü ısırgan otu denen Artık meret diyeceğim ona Mereti hakikaten büyük bir ihtimalle pek çoğunuz yememiştir Yemediyse de en azından şu radyoda duymuşsunuzdur ne olduğunu ve buna karşı en azından bir tepkiniz olur. Evet. İleride başınıza gelecek herhangi bir ısırga nokta hadiseye karşı. En azından bir temkinli davranırsınız. Bir temkinli davranırsınız. Çünkü gerçekten 3 aşağı 5 yukarı hepimizin damakta da aynı. Tabii ki e, uzlaşmadığımız noktalarda olabilir. Ama hangi böyle bir e, ne derler ona yiyeceklerin içinde olur ya bazen. Ben mesela beni hakikaten rahatsız eden şeylerden bir tanesi dün söyledim. Gene bak He. bunu hafızamdan silmişim. Ne? Böyle küçük küçük bezelye gibi dedim de böyle yediğin zaman dedim, hiç, böyle dedim bir, bir kötü oluyorsun dedim. Ne o ya? Kişniş diyesim geliyor da değil. Kapari doğru kapari, cevap. Kapari kapari. E. Ha. Kapari konusunda da biz uyarılarımızı yaptık. Eğer sizin de bildiğiniz e, tadını bildiğiniz ve bir daha bilmek anmak dahi istemediğiniz bu tür gıda ürünleri varsa lütfen şu andan itibaren hazır şurada 10-12 dakikamız kalmışken. Hem bize hem dinleyicilerimize karşı olan vazifenizi yerine getirin Ve bu konuda bizi bilgilendirin Aydınlatın Bir de şöyle bir şey var Yani illa hiç denenmemiş bir şey olmasına da gerek yok Mesela e, kapariyi yiyen yemiş olan veya ısırgan otunu yemiş olan dinleyicilerimiz vardır ama Biz bir başka açıdan bakılmasını eğer sağlayabildiysek ne mutlu bize Diyorsunuz ne, Yani mesela kabak Kabak Kabağı ben bugüne kadar birçok kereler yemişimdir. Sen de öyle. Evet. Sen de öyle. İpek deyin. <gülüyor> Herkes yemiştir kabak, den kabak denen şey. Ama bir başka açıdan bakılabiliyor mu acaba kaba ne, ne açıdan olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Mesela aslan... enfl enflasyon konusunda zam şampiyonu. Mesela hani bir yiyeceğe karşı temkinli olmak. Bir besine karşı temkinli olmayı sağlamak için aslında ne kadar birazcık bunu yapıyoruz. Şey yaklaştınız vallahi gözlerim yaşardı Oktay Bey. Ben bir konuda da aklıma geldi on da uyarayım mesela. Bu arada sevgili dinciler telefonlarınızı bekliyoruz. 210-30-30 zaten söylememize gerek yokmuş. Üst, üst, üst. Bazı Buyurun. böreklerin içine gene hani bir, bu daha lezzetli olsun biraz daha sağlıklı olsun diye çok özür dilerim. Dere otu denen bir Eş. tür ot var. E, o otu da ben... Ondan da şeyini bahsetmek istiyorum. Gerçekten önemli bir ot tamam da. Ona da soracağım ki. <gülüyor> Ona da soracağım. Var. Hakikaten sorayım. Ya koymayın bu tür şeyleri ya. Lütfen böreğin içine de. Kesinlikle katılıyorum. Yani dereotu konur mu ya? Bazıları salataya koyuyor dereotunu da. iyice çileden çıkarıyorlar insanı. Bir de dereotunun görüntüsü. Belki de yenmeyecek bir şeydir ya dereotu. Tabii Seven canım. çok seviyor ama. Ha, yani evet öyle elde bir... böyle koparıp ha. koparıp deri... Bir dereotunun görüntüsü zaten çok özür dilerim bana yeşil kılcıkları hatırlatıyor. <gülüyor> yeşil kılcık derken? Kıl ya kıl bildiğin kıl vardır ya. Evet Mesela... zayıf olanla kılcık mı deniyor. <gülüyor> onun böyle yeşil olanı gibi geliyor bana. Ben hiçbir yerde görmedim yeşil kılcık ne demek. Ya işte söylüyorum yeşil kılcık Bildi diye bir deri yeşil. kılları yeşile boyadığını düşün. Ay. Tamam öyle bir hakikaten ben de öyle bir his uyandırdı. İşte bak mesela şu anda değişik yaklaşmam. Ben bundan sonra dereotuna baktığım <gülüyor> zaman onu bir dereotu olarak değil. Yeşil kılcık şeklinde. Fire'in yeşil kılcıkları olarak göreceksin. Çok güzel seni tiksindirtebildiysen bir gıda ürününden ne mutlu bana. Zaten yani bu yenecek şeylere yenmeyecek şeylere ne zaman kim karar vermiş onu da ben bilmiyorum ya. Bu genir, bu genir çok güzel olur diye hakikaten tadını yani, sevenler yiyor işte yani. Ay dereotunun pazarda satılması ne zaman meşru hale gelmiş yani? <gülüyor> ya bak yani bir bugün şeyden daha bir köpek, bir kedi satabiliyor musun pazarda? Satamazsın. Neden? Neden mundar çünkü <gülüyor> <gülüyor> her şeyden önce veya yenmeyen şeyler yani hani bunlar ne zaman meşrulaşmış? Onu da bilmiyorum yani, bu kurallar ne zaman oldu? Sen bize Van'dan şeytan peyniri getirmiştin ya. Evet. Onun içinde de mesela bir sürü... Bil, otlu bilmeyin. peynir, halk o, arasında otlu peynir, peynir, peynir dediğimden Bizim, bizim de şeytan peyniri ama hakikaten o, o bile gerçekten benim tercih edebileceğim bir ürün. Onu da mesela uyarabiliriz. Genel olarak böyle bir şey. içinde o, o, ot koymak ne demek peynirin ya? <gülüyor> hani bir tane ot da koymamışlar. Yani bu şeye benziyor biraz. Yoğurdun, yani senin dediğin farklı bir şey aslında. Nasıl? Yani ota... Ee, Siz karşı ota karşı değilsiniz. değilsiniz Evet yani ota karşı olmadığını ben biliyorum Hayır. Ama yani peyniri içindeki ota karşı <gülüyor> olabilirsin Öyle bir şey var Hani senin şu son söylediğin biraz yanlış birleşimler aslında Mesela yoğurdun üstündeki çörek otu ha, Anladım Birin Bazı yörelerde çok... çörek çöre otu denir O da çok çirkin bir şey ee, O Yok, da mesela evet ne? Hiç duymamıştım ben. Niye senin evde yoğurt yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Siz, <gülüyor> Annem yapıyordu geçen i̇şte sene. İşte evet. Ama... Anneler yapar zaten zaman zaman. o da nesilden nesile kaybolacak bir şey. bir genç kız niye yoğurt yapsın Oktay? Gider çok güzel markette yoğurt satılıyor. Çok affedersiniz siz modernsiniz ben şey. Allah Allah. Siz, <gülüyor> siz <ne abi>? mandıracısınız. <gülüyor> ben modernim öyle düşünedim canım. Yapmak isteyen yapar ya. Bir gerçi biz de hiç yapmadık da hobi gibi yesin düşünüyorsun. yani o yoğurdu yapmışsın, mayalamışsın, evet. battaniyelere sarmışsın. Efendim nasıl bir görüntü getirmek istemiyorum gözünüzün <gülüyor> önünde ne olduğuna dair. Onun üzerine niye çörek otu koyarsın? Öyle bir şey Bana değil yapıyorum. annene söyle bana niye bağırıyorsun bizim sabah sabah? Doğru ya evet. Evet bakıyorum dinleyicilerimiz maşallah her türlü ota her türlü gıdaya karşı son derece Andalizle, sempatiyle yaklaşıyorlar. Son derece evet. sempatik. Ben bundan sonra hiç burada uyar. Ben boğaz anda... şu... yeğil, yeğil da burada uyuyarım. Boşuna boşuna fandalatıyorum. Yiğil, yiğil efendim dereotunun da yiğil, kapariyi değil yiğil, kapariler içini. Maydanoz, peynir. Maydanoz, maydanoz. maydanoz Zaten şöyle baktığın zaman bence anlaşılıyor <gülüyor> Yenip yenemeyeceğim. Maydanozda bir şekil var. Her şeyden yenisi önce. bir şekli mi var? Tabii yenisi Yok, bir şekli. Yok benim imkansız yani. Yemiyor musun sen, sen? ne tür otları seviyorsun? Ben pek ot sevmiyorum sanırım. Şimdi düşününce fark ettim. Et, et diyorsun. Et de yemem ben. Sebze yerim ama roka yemem, işte dereotu yemem, maydanoz yemem. Aa, ne bandın... yapıyorsun? Fotosentezle mi geçiriyorsun <gülüyor> hayatını? <gülüyor> Fotosentezi yanlış anlamış bir insan. <gülüyor> bana bir soru sordu. <gülüyor> et, et yemiyorum, ot yemiyorum. Sebze yiyorum, et de yiyorum. Tavuk yiyorum. Beyaz Bokta. etiyorsun. Beyaz et. Ama canım bu yaşta da şey düşünme artık beyaz et, kırmızı et? Can canın üstünde niye? Canın üstü diye. istemiyor o yüzden. Ha, ha yoksa diyorsun. <gülüyor> yoksa yerim. Peki teşekkür ediyorum. O zaman sevgili dinleyiciler, aha ben şu dakikadan itibaren susuyorum. Bir daha da herhangi bir konuda ikaz edersem Sen aha niye iki Sen mi susuyorsun ya? Yok <gülüyor> <gülüyor> <Niye gülüyor> Isırgan otu seni içerlek mi yaptı? Ya içer yaptı ya? Bütün hayatımı kaydırdı. Ben herkese burada bir toplumsal görevimi yerine getirdim. Belki de diye. korkuyorlardır abi. Belki ısırgan otu hakkında konuşmaya ve yarın bir gün karşısına sen dün kapar hakkında konuştun. Atıf bugün işte de. E, ısırgan otu çıktı öcünü aldı senden. <gülüyor> Çünkü hatırlıyorum ben Avustralya'nın timsah, gelip, timsah harcısı vardı. Timsahlarla uğraştı. Vantus yani bu hayvanlar bitkiler arasında böyle bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Bulaşmaya gelmez mi diyorsun o Bulaşmaya gelmez. O yüzden bence temkinli olalım. Dere otu da bizim kardeşimizdir. Brüksellihanası hakkında ne düşünüyorsunuz? Brüksel Çok lihanası. yavan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yok bence yapıldı yani doğru yapılırsa güzel hmm. olan bir e, yiyecek. Ne tip yapıyorsunuz siz Oktay Bey? E, haşlama olarak. Evet anladım. Günaydın. Günay, ay ay aydın.